LEV Nikolayevich TOLSTOY Tipi. Seslendiren Akın ALTAN 1. Akşamın saat yedisinde çayımı içtim. Şimdi adını unuttuğum ana Novaçer yakınlarında Don ordusu toprağı olarak hatırımda kalan yörede bir menzil hanından yola çıkma hazırlığına başladım. Kıza bindikten sonra kürküme bürünüp dizlerime battaniyemi çektiğim, Uşam Alyoşka ile birlikte yerimize iyice yerleştiğimiz zaman ortalık epeyce kararmış bulunuyordu. Hanın arka avlusunun havası ılık ve durgundu. Kar yağmıyordu ama gökte bir tek yıldızın parladığı da yoktu. Tepemiz dağısılı duran gökyüzü, önümüzde göz alabildiğine uzanan tertemiz karla örtülü obanın üstünde avanmış gibi kop koyu gözükmekteydi. Handan hayli uzaklaşıp aralarından biri geniş kanatlarını durmadan döndüren yel değirmenlerini de geçince kalın kar tabakasıyla kaplı, geçilmesi zor bir yolla karşı karşıya bulunduğumuzu anlamakta da gecikmedim. Daha çok sol yandan esen şiddetli rüzgar, atların toynaklarının kopardığı karları uzaklara doğru sürükleyip götürüyordu. Çınğıran sesi kısılmaya başlamıştı. Bölümde bir açıklıktan içeri giren buz gibi soğuk hava sırtımı gittikçe daha çok üşütüyordu. Hancı'nın geceleyin yolunu şaşırıp bir yerde donmaktansa yola hiç çıkmamak en iyisi, böğdü geldi aklıma. Kızak sürücüsüne "Yolumuzu kaybetmeden gider miyiz?" diye sordum. Ondan karşılık gelmeyince bir kez daha yüksek sesle "Hey arabacı!" dedim. "Ne dersin, ilerideki menzil hanına ulaşabilecek miyiz?" Yolumuzu şaşırıp karların ortasında kalmayız değil mi? Tanrı bilir, yanıtını verdi adam. Sonra, bak şu rüzgarın yaptığı işe, dedi. Karları öyle bir savuruyor ki, yolu seçebilene aşk olsun. Ben durmadan soruyordum. Yolu bulup çıkarabileceğine güveniyor musun? Menzil varır mıyız? Söylesene. Arabacı, varırız. Varırız elbet, dedikten sonra bir şeyler daha mırıldandıysa da, Rüzgardan ne dediğini işitmedim. Geriye dönmek istemiyordum. Ama don ordusu toprağı gibi Tanrı'nın belası bir yerde yolu şaşırıp ayazda tipide donmak da vardı işin içinde. Ayrıca karanlıkta yüzünü pek seçemediğim arabacıya da güvenemiyordum. Daha doğrusu adamı pek gözüm tutmamıştı. Kızağın önünde biraz yanda değil de tam ortada ayaklarını altına toplamış olarak oturuyordu. Boyu sırık gibi uzundu, sesi ölgün çıkıyordu. Hıza, arabacının yerine oturmuş acemi bir uşak gibi, dizginleri iki eliyle birden tutarak sürüyordu. Arabacıların kullanmadığı türden, sağa sola kayıp duran bol bir şapka vardı başında. Adamı özellikle kulaklarına atkıyla iyice sardığı için gözüm tutmamıştı. Kısacası, önümde sipsivri dikilip duran bu iki büklüm, ağzından laf çıkmayan herif hoşuma gitmiyor, ilerisi için iyi şeyler akla getirmiyordu. Arabacının yanında oturan uşağım Alyoşa bana baktı. Bana kalırsa geriye dönmek en iyisi beyim. Yolumuzu şaşırırsak vay başımıza geleceklere. Arabacı kendi kendine homurdanıp duruyordu. Aman tanrım ne berbat esiyor. Kar gözüme yapıştıkça bir şey göremiyorum. Hey kurban olduğum. Daha çeyrek saat bile gitmemiştik ki arabacı atları durdurdu, dizginleri Alyoşa'ya verdi. ayaklarını oturduğu yerden güçlükle kurtararak iri çizmeleriyle karları kıtırdata kıtırdata yol aramaya koyuldu. ''Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Yoksa yolumuzu mu şaşırdık?'' diye sorduysam da bana yanıt bile vermedi. Yüzünü rüzgardan korunacak biçimde çevirerek yürüdü gitti. Döndüğü zaman e ee, yolu bulabildim mi bari?'' diye soracak oldum. Kızan yoldan çıkmasına sanki ben neden olmuşum gibi ters ters yok bir şey.'' karşılığını verdi. Donmuş ayaklarının üzerine bağdaş kurup yerine yerleştikten sonra buz tutmuş eldivenleriyle dizginleri toplamaya başladı. Kızak yeniden hareket edince sordum. Şimdi ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Burnumuzun doğrusuna gideceğiz. Yavaş bir tırısla yol almaya başladık. Kızak bazen bir karış un gibi karla örtülü yerlerden, bazen sert buzların üzerinden gelişi güzel kayıyordu. Tanrı bilir nereye gidiyorduk. Çünkü bir çeyrek saat yol aldığımız halde karşımıza bir tane bile kilometre taşı çıkmamıştı. Dayanamadım. Arabacıya bir daha sordum. Söylesene, menzil hanına varabilecek miyiz? Hangisine? Çıktığımıza diyorsan kolay. Atları bırakıver, kendiliklerinden giderler. Ama önümüzdekini dersen pek gözüm kesmiyor. Bu havada donmak işten bile değil. Madem öyle, bırak hayvanları geri götürsünler. Dönelim mi istiyorsunuz? Evet evet, dönelim. Arabacı dizginleri salı verince atlar gayrete gelerek koşmaya başladılar. Ben geriye döndüğümüzün farkına bile varmadan rüzgarın yönü değişti. Çok geçmeden karların arasından yel değirmenleri seçilmeye başladı. Arabacının keyfi yerine geldi, çenesi açıldı. Hiç unutmam. Bir gün ileriki handan buraya doğru geliyorduk. Öyle bir ayaz çıktı ki, sorma, geceyi ot yığınlarının içine gömülerek kurtulduk. Gündüz hana zor vardık. Bereket, karşımıza ot yığınları çıkmıştı. Ya çıkmasaydı, durumumuz nice olurdu? Gene de götürdüğüm yolcunun bacakları dondu. Zavallı üç hafta acı çektikten sonra öldü. Bak, şimdi soğuk değil, üstelik rüzgarda da kesildi. İstersen geriye dönüp yolumuza gidelim, dedim ben. Ilık olmasına ağılık. Bir de şu tipi olmasa, şimdi geriye döndüğümüz için size öyle geliyor. Ama rüzgarın sertliğine diyecek yok. Tarifeli posta kızağı olsaydık, soğuğa moğa aldırmaz giderdik. Gel gelelim, keyfimize kalmış bir iş bu. Şaka değil, sizleri veririz de, sonra ceremenizi nasıl ödeyeceğiz? 2. Bu sırada peşimizden hızla yaklaşan birkaç Troyka'nın çıngırakları duyulmaya başladı. Arabacı, ''Posta çıngırakları!'' dedi. ''Her menzil hanında bir takım bulunur.'' Gerçekten de rüzgara karşın apaçık işitilen, öndeki Troyka'nın çıngırakları kulağa çok hoş geliyordu. Biraz titreyen, kalın, duru, çınçın çın öten sesler. Sonradan öğrendiğime göre, böyle çıngıraklara avcı takımı diyorlarmış. Ortada kadife sesli denen bir tane büyük, bunun iki yanındaysa üç ton ince perdeden birer tane küçük. Büyük çıngırağın kalın sesine karışan bu iki tiz sesin havada beş perde yukarıdan titreyerek yansıması, uzayıp giden ıssız ovada, insanın üzerinde çok garip, garip olduğu kadar da hoş bir etki bırakıyordu. Üç droikadan en öndeki bizimle aynı hizaya gelince arabacı, Amma da koşturuyorlar dedi. Ama sürücülerden arkada oturana seslendi. Hey, Yoldan ne haber? Zahmet çekmeden gidebilecek miyiz?'' Öteki ona aldırmadı. Atlara bağırarak sürdü gitti. Posta bizi geçer geçmez çıngırak sesleri de rüzgarda kayboldu. Bizim arabacı utanmışa benziyordu. ''Yoğurttan dönenin kaşığı kırılsın beyim. Yoldan yeni geçtiklerine göre izler hemen silinmez. Ne dersiniz? Gidiyor muyuz?'' ''Kabul ettim. Bunun üzerine yeniden yüzümüzü rüzgara karşı döndük. Derin karda ilerlemeye başladık. Önümüzden geçen kızakların açtığı izden çıkmamak için ben yandan yolu gözlüyordum. İki kilometre kadar izler açıkça göründü. Ondan sonra kirişlerin altında karın yüzeyindeki pürüzleri zorlukla seçmeye başladım. En sonunda da bunun iz mi yoksa kar tabakası mı olduğunu fark edemez oldum.'' Karın kirişin altına hızla girmesine baka baka gözlerim yorulduğu için başımı kaldırıp ileriye bakmaya başladım. Üçüncü kilometre taşını da geçmiştik ama dördüncüyü bir türlü göremiyordum. Önceki gibi bazen rüzgara karşı, bazen rüzgara arkamıza alarak bir süre gittik. En sonunda her kapadan bir ses çıkmaya başladı. Arabacı sağa, ben sola saptığımızı söylüyorduk. Alyoşaysa geriye gittiğimizi ileri sürüyordu. Birkaç kez durduk. Arabacı yerinden ağır ağır kalkarak yol aramaya gitti. Ama hepsi boşuna. Bir keresinde de ben, yol olarak düşündüğüm yere bakmak için kızaktan indim. Rüzgara karşı binbir güçlükle birkaç adım atmıştım ki, çevremde bembeyaz karla örtülü düzlükten başka bir şey bulunmadığını anladım. Üstelik kızağı da göremediğim için bağırmaya başladım. ''Hey! Arabacı! Alyoşa! Rüzgarın sesimi ağzımdan çıkar çıkmaz uzaklara götürdüğünü biliyordum. Kızağın bulunduğu yere gideyim dedim. Kızak yok. Sağıma soluma baktım. Gene yok. Bunun üzerine aklıma geldikçe hala utanırım. Biraz da umutsuzluğa kapılarak bir kez daha avazım çıktığı kadar arabacı diye haykırdım. Meğer adam iki adım ötede değil miymiş? Elinde küçük kırbacı, yana yatmış kocaman şapkasıyla birdenbire karşımda dikili verdi. Beni alıp kıza götürürken, ''Dua edin, hava ılık.'' dedi. ''Bir de ayaz çıkarsa o zaman görürüz günümüzü.'' ''Sen büyüksün Tanrım. Bırak atları, geriye gitsinler. Kendiliklerinden yolu bulurlar, öyle değil mi?'' ''Bulmayıp da ne yapacaklar?'' Dizginleri bıraktı. Ortadaki atın bellemesine kırbacını iki üç kez yapıştırdı. Kızağımız hızla kaymaya başladı. Böylece yarım saat kadar gittik gitmedik, birden avcı çıngıraklarının o tanıdık sesini işitmeye başladık. Onun peşinden iki ayrı ses daha. Ama hepsi de karşı yönden geliyorlardı. Postayı yükledikten sonra arkaya bağladıkları yedek katlarıyla birlikte ilerki hana doğru yol alan deminki troykalardı bunlar. İraatların çektiği özel ulak, posta kızağı, avcı çıngırağına şıngırdatarak en önde ilerliyordu. Boğazını yırtarcasına bağıran bir arabacı çömelmiştik. Boğazını yırtarcasına bağıran bir arabacı çömelmişti kızağın önünde. İkişer sürücü bulunan arkadaki boş kazaklardansa şen şakrak konuşmalar işitiliyordu. Sürücülerden biri pipo içmekteydi. Bir ara piponun kıvılcımı adamın yüzünün yarısını aydınlattı. Onları böyle görünce yola çıkmaktan korktuğum için kendi kendimi ayıplamaya başladım. Benim arabacı da aynı şeyi düşünmüş olacak ki ikimiz birden ''Gidelim şunların arkasından.'' dedik. 3. Üç. Üçüncü kızak daha bizi geçmeden bizim arabaca atları beceriksizce döndürmeye başladı. Bizim kızağın okları ötekinin arkasına bağlı atlara bindirince hayvanlar ürktüler. Kızağa bağlı dizginleri kopararak yana fırladılar. Konuşmasından duruşundan yaşlıca biri olduğunu tahmin ettiğim kısa boylu bir adam kısık çatlak sesiyle bizimkine şöyle bağırdı. ''Hay senin gözün çıksın e mi?'' ''Koskoca yolu bıraktın da bizi mi buldun? Körpezevenk!'' Sonra çevik bir sıçrayışla aşağı atladı, atların arkasından koştu. Bir yandan da bizim arabacıya yakası açılmadık küfürler savuruyordu. Huysuzlanarak iplerini koparan, sonra da kaçmaya başlayan hem atlar hem de arabacı tipinin beyaz sisi içinde gözden kayboldular. Uzaktan arabacının şöyle bağırdığı duyuluyordu. ''Vasili! Duru atı buraya getir!'' ''Onları başka türlü yakalayamayız.'' Arabacılardan oldukça uzun boylu olanı kızaktan aşağı atladı, yedek katların bağlarını çözüp birinin boynuna tırmandıktan sonra dört nala karları tepeliye tepeliye aynı yönde gözden kayboldu. Öbür iki kızakla biz en önde çıngıraklarına şıngırdatarak koşturan posta kızağı yoldan çıkıp çıkmadığımızı aldırmadan ileri yürüdük. Atları yakalamaya giden adam için benim arabacı ''Yakalamaz olur mu?'' diyordu. Ötekilere uymadıklarına göre atlar bayağı huysuz olmalı. Kaçtıkları yerden geri getirmek kolay olmaz. Bütün uykum kaçmıştı. Benim arabacıysa öbür kızakların peşine takılalı beri canlanıp neşelenmişti. Elbette bu durumdan yararlanmakta gecikmedim. Nereden ne zaman geldiğini, kimin nesi olduğunu sormaya başladım. Çok geçmeden Tula'nın kirpiç köyünden toprak kölesi bir hemşerim olduğunu öğrendim. Beyin toprakları iyice azalmış... Kolera salgınından sonra buğday bütün yetişmez olmuş. Benim emşeri kardeşlerden biri askere gidince ailede iki erkek kardeş kalmışlar. Yılın sonuna kadar ekmekleri zor yetermiş. Rençberlikte kıt kanaat geçinirlermiş. Küçük kardeşi evli, kendisi ise dul olduğu için ev işlerini öteki yönetiyormuş. Her yıl köylerinden buraya arabacılık yapmak için gelirlermiş. Kendisi arabacılığı sevmezmiş ama kardeşine yardım olsun diye posta sürücülüğüne geçmiş. Şimdi bu iki menzil arasında çalışıyor, bereket versin, yılda 120 ruble kazanarak 100 rublesini eve gönderiyormuş. Bu yaşam yine de hoşuna gidiyormuş ama posta sürücüleriyle bütün arabacı milleti kaba, küfürbaz adamlarmış. ''İşte örneği, kendi kulaklarınızla işittiniz. Bu adam bana ne diye sövdü? Aman tanrım, sanki isteyerek mi yaptım? Atların koşmasında benim suçum ne?'' Kimsenin kötülüğünü ister miyim? Sonra atların hemen peşine düşecek ne vardı? Kendileri çıkar gelirlerdi. Şimdi hem atları kovalarken yoracak, hem de yolunu bulup dönmesi güçleşecek. Önümüzde birkaç karaltı görerek sordum. Şu kararan şeyler ne, biliyor musun? Hasır örtülü kocaman arabalarla aynı hizaya gelince, ''Yük kervanı'' dedi. ''Yolculuk diye ben buna derim. Tek Allah'ın kulu görünmüyor ortalıkta.'' ''Arabalara yatmış uyuyorlar, işini bilen akıllı atlar hepsi de, bu hayvanları yollarından kimse ayıramaz.'' Biraz durduktan sonra ''Biz de sıra sıra dizilir giderdik, biliriz bunları.'' diye ekledi. Tepelerindeki hasırlardan tekerlerine kadar karla örtülü, içinde kimsecikler gözükmeyen bu kocaman arabaların görünüşü gerçekten çok garipti. Bir ara bunlardan birinin üstündeki hasır ön köşeden biraz aralanarak, Çıngırakları merak eden birinin şapkası dışarı çıktı. Sonra hemen içeri kaçtı. İri ala bir at boynunu uzatıp belini genişleterek, kalın karla örtülü yolda ölçülü adımlarla yürürken, kardan bembeyaz boyunduruğunun altındaki kıllı başını durmadan sallıyordu. Bizim izamıza gelince, tepeleme kar yığılmış kulaklarından birini dikti. Yarım saat daha geçince arabacı bana dönerek, ''Beyim, size göre doğru yolda mı gidiyoruz?'' diye sordu. Bilmem. Söylediğinin doğruluğuna inanan bir sesle ''Önceden rüzgarın nasıl estiğini biliyorsunuz'' diye sürdürdü konuşmasını. Ama şimdi oldukça durgun bir havada gidiyoruz. Bana kalırsa gene yolumuzu şaşırdık. Adamın ödleyin biri olduğu apaçık ortadaydı. Bununla birlikte yol bulma sorumluluğunu üzerinden attığı için bir de ''Ölürsek hep birlikte ölürüz'' rahatlığı içinde öteki kızakların peşine takıldığımızdan beri oldukça sakinleşmişti. Sanki bu işte onu ilgilendiren bir şey yokmuş gibi önde giden kızağın sürücüsünün yanlış hareketleri üzerinde soğukkanlıca fikirler yürütüyordu. Baştaki kızağın bazen sağa bazen sola kaydığını ben de fark etmiştim. Hatta küçük bir alanda dönüp durduğumuzu bile düşünüyordum. Ama üzerinde ilerlediğimiz ova dümdüz olduğu halde öndeki kızağın önce yokuşa tırmandığını, bir süre böyle gittikten sonra yeniden aşağı doğru indiğini sanmam gibi bu da bir duyu yanılsaması olamaz mıydı? Böyle bir süre daha yol alınca uzakta ta ufukta kımıldayan alçak uzun bir karaltı dikkatimi çekti. Bir dakika bile geçmemişti ki bunun karşılaştığımız yük kervanı olduğunu anladım. Durmadan yağan kar, bazıları hiç dönmeyen gıcırtılı tekerleri iyice örtmüştü. Hasırların altındaki insanlar eskisi gibi uyuyorlar, öncü ala at aynı biçimde burun deliklerini şişire şişire yolu koklarken kulaklarını dikiyordu. Benim arabacı canı sıkkın bir tavırla ''Vay anasına, Döndük dolaştık gene aynı kervanla karşılaştık.'' dedi. ''Ah bizim kızağımızda da ulak atları olacaktı da görecektiniz. Şimdi bunları hızlı sürmeye kalk fazla dayanamayıp çatlarlar.'' Öksürerek boğazını temizledikten sonra ''Geri dönelim beyim gözü kör olsun böyle yolculuğun.'' diye sürdürdü konuşmasını. Neden dönecekmişiz? Herhalde sonunda bir yere varacağız. Nereye varacağımızı bilmiyorum. Geceyi bu tanrının belası kırda geçirmeyelim de. Aman tanrım şu tipinin azgınlığına bak. Öndeki sürücü yolunu şaşırıp şaşırmadığını merak edip kızaktan bir kerecik aşağı inmemiş, şarkı söyleyerek atları habire koşturmuştu. Bu işe pek aklım mermemekle birlikte ne olursa olsun onlardan geri kalmak istemiyordum. Arabacıya, ''Durma, sür!'' dedim. Arabacı atları dehledi ama artık eski neşesi kalmamıştı. Benimle konuşmuyordu. 4. Tipi gittikçe şiddetini artırıyor, yukarıdan ufak ufak kuru bir kar yağıyordu. Ayaz şiddetini artırmıştı. Burnumla ayaklarım en çok üşüyen yerlerimdi. Soğuk hava şimdi kürkümün altına eskisinden daha çok giriyor, iyice örtünmem gerekiyordu. Ara sıra kızağımız, üzerinden karların uçup gittiği, buzlaşmış toprak üzerinde takırdayarak kayıyordu. Yoldan çıkarsak başımıza neler geleceği beni son derece ilgilendirmekle birlikte, gece gündüz dinlenmeden yaptığımız 60-70 kilometrelik yolculuktan sonra ister istemez gözlerimi yumdum ve kestirmeye başladım. Bir ara gözlerimi şöyle bir açtım, ilk anda gözüme çarpan şey, şaşırtıcı parlaklığıyla beyaz ovayı dolduran aydınlık oldu. Ufuk iyice uzaklara gitmiş, kurşun rengi alçak gökyüzü görünmez olmuştu. Yağan karın beyaz eğik çizgileri dört bir yandan sicim gibi aşağı iniyordu. Önümüzdeki kızakların karaltıları açıkça belliydi. Yukarıya bakınca bir an bulutlar dağılmış, gökyüzü yağan karla örtülmüş gibi geldi. Ben uyurken ay çıkmıştı. Seyrek bulutlarla kar sicimleri arasından ay dede soğuk parlak ışıklarını saçıyordu. Açıkça seçebildiğim üç nesne vardı. Bindiğim kızak, kızan sürücüsüyle Alyosha, bir de önde giden üç troyka. Troykalardan birincisi, önde oturan arabacıların atları tırısla sürdüğü ulak kızağıydı. İkincisi, iki arabanın dizginleri bırakıp cepkenlerine iyice sarınarak oturdukları ve üst üste parlayan kıvılcımlardan anlaşıldığına göre, durmadan pipo içtikleri kızak, üçüncüsü ise içerisinde kimsecikler görünmeyen, Belki sürücüsünün arkaya çekilip yolcuların oturma yerinde uyuduğu kızaktı. Uyandığım zaman en öndeki sürücü atları ikide bir durdurarak yol aramaya koyuluyordu. Biz de posta kızağıyla birlikte durunca rüzgarın umultusu artıyor, havada uçuşan karın şaşırtıcı bolluğu daha bir göze çarpıyordu. Kar bulutunun örtlüğü parlakay ışığında elindeki kamçının sopasıyla karı yoklayarak ilerleyen kısa boylu arabacının karaltısı sağa sola gidip gidip geliyor... Sonra gene kızağa yaklaşıyor, yandan sıçrayarak kızağın önüne biniyordu. Bunun üzerine tipinin bitebiye uluması arasından yeniden haykırışlar, ince çıngırak sesleri işitilmeye başlıyordu. En öndeki kızak sürücüsü, yol ya da harman yeri aramak için kızağından indikçe, ikinci kızaktan ona bağıran birilerinin kendine güvenliği, canlı sesi çınlıyor, her seferinde başka bir uyarıda bulunuyordu. ''Beni dinle, İgnaşka!'' Sola doğru fazla saptın. Sağa, tipiye karşı sür kıza. Deli dana gibi ne dönüp duruyorsun? Karın yağışına bakarak yürürsen yolu bulursun. Sağa doğru sür aslanım. Durma, gözünü seveyim. Bak hele şurada bir şey kararıyor. Kilometre taşı mı nedir? Görebiliyor musun? Hey, Ignaska! Ne diye durmadan yön değiştiriyorsun? Ala atı çözde kendi başına ver. ''Sana yolu bulup çıkarsın. Yapacak başka bir şey kalmadı.'' Öğüt veren arabacı sözünü ettiği atı çözmek ya da yol aramaya gitmek şöyle dursun, burnunu cepkeninden dışarı çıkarmak niyetinde bile değildi. İgnaşka, adamın öğütlerine karşılık, ''Madem kendisi yolu daha iyi bildiğini ileri sürüyor, ne diye inip göstermiyor?'' diye sordu. Beriki ise onun da altında seçme ula katları olsa hemencecik atlayıp yolu bulacağını bildirdi. ''Bizim kör olası atlar en önde gitmekten korkarlar, seninkiler başka ne de olsa.'' dedi. Atlarını neşeyle ıslıklayıp süren İgnaşka bunun üzerine ''Öyleyse sen kendi işine bak, başkalarına öğüt vermeye kalkma.'' karşılığını verdi. Öğütçüyle birlikte aynı kızakta giden öbür arabacı ağzını açıp İgnaşka'ya tek söz söylememiş, uyanık durduğu halde onların konuşmalarına karışmamıştı. Onun uyumadığını sönmeyen piposundan, durakladığımız zamanlar işittiğim, ardı arası kesilmeyen, tek düze konuşmasından çıkarıyordum. Masal anlatıyor olmalıydı. İgnaşka, altıncı ya da yedinci kez durunca yolculuk zevkinin bozulmasından dolayı dayanamadı. ''Neden durdun gene? Şuna bak, yol bulacakmış. Sen tipi nedir bilmez misin? Yolu yapan mühendisin kendisi bile bulamaz yolu. Atlar nereye çekerse oraya gideceksin.'' ''Kırlarda donup ölmeye hiç niyetimiz yok. Sür hadi.'' Benim arabacı adamı destekledi. ''Öyle öyle. Geçen yıl bir arabacı bu yüzden ölmedi mi?'' Üçüncü kızaktaki sürücü bir türlü uyanmıyordu. Öğüt vermeyi seven arabacı bir duraklama sırasında ona seslendi. ''Filip! Hey Filip! Uyuyor musun?'' Adamdan yanıt alamayınca aklından geçenleri açıkça söyledi. ''Dondu mu yoksa?'' ''İgnaşka baksana şuna.'' Her yere yetişen İgnaşka üçüncü kıza yaklaştı. Uyuyan adamı dürtüklemeye başladı. Onu sarsarken bir yandan da şöyle söyleniyordu. Vay anasını! Bir yarımlık adamı nasıl da vermiş? Yoksa dondun mu gerçekten? Uyuyan adam homurdandığı bir küfür savurdu. İgnaşka, amanın kardeşler sağmış meğer dedi. Sonra kızağının önüne sıçradı. Atları dehledi. Kuyruğuna durmadan kırbaç yiyen benim kızağın üçlü takımından yana koşulu küçük doru, dört nala kalkarak beceriksizce sıçramaya başladı. 5. İplerini koparıp kaçan atların peşindeki ihtiyarla Vasili, sanırım gece yarısına doğru bize yetiştiler. Atları yakalamışlar, bizi bulup gelmişlerdi. Dümdüz ovanın ortasında bu göz açtırmayan boz bulanık tipide bu işi nasıl becerdikleri bugüne değin akıl erdiremediğin bir gerçek olarak kaldı. İhtiyar ortadaki ata binmiş, kollarını bacaklarını hoplata hoplata tırısla geliyordu. Tipide atlar serbest bırakılmayacağı için öbür iki at ortadakinin hamuduyla bağlanmıştı. Bizimle aynı hizaya gelince benim arabacıya yeniden sövmeye başladı. ''Şuna bak! Ne olacak! Herif kör!'' Gözünün önünü görmüyor. Senin ikinci kızaktaki masalcı ona, "Hey, Mitriç dayı, sağ mısın? Gel bizim kıza bin." diye bağırdı. İhtiyar ona yanıt vermedi. Birkaç küfür daha savurduktan sonra öfkesi geçmiş olmalı ki ikinci kıza yaklaştı. Oradakiler, "Atların hepsini yakaladın mı?" diye sordular. "Yok, bir de yakalamayacaktık." Surusla giderken atın üzerine yüzü koyun uzandı, boyunun kısalığına bakmaksızın karların üstüne hop diye atladı. Hiç durmadan kendi kızağına doğru koştu. Bacakları kızağın çevre sırıkları üzerinde havada sallanarak boylu boyunca kızağın içine devrildi. Sırık gibi uzun vasili gene birinci kızağa İgnaşkan'ın yanına oturdu. Konuşmadan onunla birlikte yolu gözlemeye başladı. Benim arabacı ''Aman tanrım bu ne ağzı bozuk adam'' diye homurdanıyordu. Ondan sonra bu beyaz çölün titriyen soğuk saydam aydınlığında hiç durmadan atları sürdük. Arada bir gözlerimi açıyordum. Aynı biçimsiz şapka ve karla örtülü sırt önümde dikilip duruyordu. Rüzgarın habire yana savurduğu siyah yelesini arada bir silkeleyen ortadaki atın başı, gergin dizginler arasında hep aynı uzaklıkta alçak boyunduruk altında aşağı yukarı sallanmaktaydı. Yandaki küçük doru, topuz yapılmış kuyruğu ve arada bir kızağın önüne çarpan falakasıyla sağdaydı. Onu arabacının omzu üzerinden görüyordum. Aşağıya bakıyordum. Kirişler un ufaklığında karları eskisi gibi savuruyor, rüzgar bunları önüne katarak uzaklara doğru sürüklüyordu. Öndeki kızaklar hep aynı uzaklıkta koşuyorlar, sağında solunda her şey beyazlar içinde hayal gibi gözüküyordu. Gözlerim boşu boşuna başka nesneler arıyordu. Ne bir taş, ne bir ot yığını, ne bir çit. Görünürlerde böyle şeyler yoktu. Çevremdeki dünya beyazlara bürünmüştü, kımıldanıp duruyordu. Ufuk kah çok uzaklarda, kah dört bir yandan kavuşarak hemen yanı başımda gözüküyordu. Bazen beyaz bir duvar sağdan yükselerek katların koştuğu yönde uzayıp gidiyor, sonra birdenbire gözden siliniyor, bizimle birlikte uzaklara, uzaklara koşmak, ve başka bir yerde yeniden kaybolmak niyetiyle ileride ansızın beliri veriyordu. Yukarıya bakıyordum. İlk anda gözüme parıltılar çarpıyor, sanki sis arasından yıldızları görüyormuşum gibi bir duyguya kapılıyordum. Derken yıldızlar gittikçe yükselerek uzaklaşıyorlar, sonra bunların yerine burnumun önünden geçip yüzüme yakama yapışan kar tanecikleri görüyordum. Gökyüzü her yerde eşit yakınlıkta, eşit renksizlikte ve tek düzelikte sürekli kımıldanış içerisindeydi. Rüzgar bazen karşıdan esiyor, kirpiklerimin arasını karla doldururken kürkümün yakasını yandan başıma doğru savuruyor, yaka canımı sıkıncaya kadar yüzüme çarpıyor, Rüzgar bazen arkadan bir yarık arasından esiyormuş gibi uğulduyordu. At toynaklarının, kirişlerin karı ezerken çıkardığı zayıf kıtırtı ve kızağımız derin kardan geçerken çıngırakların kısılan sesleri hiç kesilmiyordu. Arada bir rüzgara karşı ve donmuş çıplak yerlerden gittiğimiz sırada İgnat'ın neşeyle ıslık çalışı, çıngırakların havada beş perde üstten yansıyan titrek çınlaması kulağıma çarpıyordu. Bu sesler bozkırın hüzünlü havasını ansızın dağıtıyor, durup dururken aklıma takılan bir ezgiyi, bıkkınlık verici aynalığıyla yineliğe yineliğe uzayıp gidiyordu. Bir ara baktım, ayağımın biri üşümeye başlamış. İyice örtünmek için arkaya dönerken, yakamda, şapkamda biriken kar boynumdan kaçtı, soğuktan tüylerim diken diken oldu. Gene de kışlık kürküm beni soğuktan koruyordu. Kendimi tatlı uykunun gevşekliğinden kurtaramıyordum. 6. Zihnimde anılar, düşünceler gittikçe artan bir hızla birbirini kovalıyordu. İkinci kızakta bağırıp duran öğütçü nasıl bir adam acaba? Herhalde kızıl saçlı, tıknaz, kısa bacaklı, bizim ihtiyar büfe görevlisi Fyodor Filippiç tipinde biridir. Gözlerimin önünde büyük evimizin merdiveni, evin yan bölmesinden kuyruklu piyanoyu köşelere havlu koyup tutarak taşıyan beş uşak canlanıyor. Fyodor Filip için sırtında kolları kıvrılmış ledingotu, bir eliyle piyanonun ayağını tutarak ileriye doğru seyirttiğini, kapıların sürgülerini açtığını, orada bir mandalı çekip uşaklardan birinin yana ittiğini, ayaklar arasında dolaşarak herkesin işine engel olurken tasalı bir sesle durmadan bağırdığını hayal ediyorum. Hey öndekiler, piyanoyu kendinize doğru çekin. Ha şöyle, kuyruğunu biraz yukarıya kaldırın. Böylece kapıdan içeri girin. Ha. Tamam oldu işte. Piyanoyla parmaklıklar arasına sıkışan bahçıvan, zorlanmaktan dolayı yüzü kıp kırmızı, piyanonun bir ucundan var gücüyle asılırken çekine çekine büfe görevlisine, Fyodor Filipovich, hele siz biraz müsaade edin diyordu. Bu işi kendi başımıza da yaparız. Ama Fyodor Filipovich onları rahat bırakmıyordu. Ben düşüncelerden alamıyordum kendimi. ''Yoksa adamcağız herkesin işine yarayan, kimsenin nonsuz edemeyeceği biri olduğunu mu sanıyor?'' ''Tanrı'nın ona inandırıcı bir konuşma yeteneği verdiğini düşünerek mi böyle kasılıp duruyor acaba? Böyle olsa gerek.'' Her nedense çiftliğimizdeki su bendini, diz boyu suyun içinde a çekmekten yorgun düşmüş uşakları görüyordum. Gene Fyodor Filipviç elinde bir süzgeçli tenekeyle herkese bağırarak kıyıda koşuyor, bir elinde altın renkli sazanları tutarken... Öbür eliyle tenekedeki bulanık suyu boşaltıp yerine temizini doldurmak için arada bir ırmağa giriyor. İşte bir Temmuz öylesi. Bahçemizin yeni biçilmiş çimlerini yiyerek güneşin yakıcı sıcağı altında bir yere doğru yürüyorum. Toyluk çağım, içimde bir şeylerin eksikliğini duyuyor. Yaşamdan yeni şeyler bekliyorum. Su bendine doğru... Yabangülü tarhlarıyla kayın ağaçlı yol arasındaki sevgili köşeme yaklaşıyorum. Oraya varınca uyumak için çimlerin üzerine uzanıyorum. Yattığım yerden yabangüllerinin dikenli kırmızı dalları arasından parça parça kurumuş kara toprağa benden ışıldayan açık mavi yüzeyine bakarken hissettiğim duygular olduğu gibi hatırıma geliyor. Hüzünle karışık çocukça bir kendini beğenme duygusu doldurmuştu yüreğimi. Çevremde her şey öyle güzeldi bu güzellik beni öylesine etkiliyordu ki, kendim bile kendime güzel görünüyordum. Canımı sıkan tek şey, herkesin bunu olağan bulmasıydı. Hava çok sıcaktı. İçimdeki bu sıkıntıyı unutmak için uyumaya çalışıyordum. Ama sinekler, can sıkıcı sinekler burada da rahat vermiyorlar, durmadan şurama burama konuyorlardı. Bir bal arısı yakınlarda güneşli bir yerde vızıldıyordu. Sıcaktan serseme dönen sarı kanatlı kelebekler bir ottan ötekine konarak uçuyorlardı. Yukarıya bakıyordum, gözlerim kamaşıyordu. Güneş ta tepemde yükseklerdeydi. Budaklarını usul usul sallayan kayın daha bir pırıltılı, daha bir ışıltılı gözüküyordu. Mendilimle yüzümü örtüyor ama çok geçmeden bunalıyordum. Sinekler terden nemlenen ellerime yapışıyorlardı. İşte yaban güllerinin en sık yerine serçeler üşüştüler. Bir tanesi bir adım ileriye, yere sıçradı. İki kez toprağa sertçe gagalıyormuş gibi yaptı. Sonra dalları hışırdatıp neşeyle cıvıldayarak çiçeklerin arasından uçtu gitti. Bir başkası daha yere indi. Kuyruğunu hoplatarak çevresine bakındı. Cik cik sesleriyle birincinin peşinden ok gibi fırladı. Bendin kıyısında bir tokacın ıslak çamaşırlara vuruşu işitiliyor, takırtılar alçaktan alçaktan bent boyunca yayılıyordu. Yüzen insanların şıpırtısı, gülüşmeleri duyuluyordu. Arada bir rüzgar çıkarak uzaklardaki kayın ağaçlarını hışırdatıyor, üzerlerine uzandığım otlar esen yelden kımıldanmaya başlıyordu. İşte şurada tahtaki yaban gülü yaprakları da sallandılar. Dalları birbirine girerek karıştı. Bakın, mendilimin bir ucunu kaldırıp telli yüzümü gıdıklayan serin hava bana kadar geldi. Mendilin aralığından içeriye bir sinek girdi. Islak ağzımın kenarına korkuyla takılıp kaldı. Alttan sırtıma kuru bir dal batıyor. Sıcakta fazla yatamadığım için yüzmeye gitmek istiyorum. İşte tarhınta yakınından çabuk çabuk yürüyen birinin ayak patırtılarını bir kadının korkulu sesini işitiyorum. ''Amanın nedir başımıza gelenler? Ortada tek erkek kalmamış diye söyleniyor kadın. Gölgelikten dışarı çıkıyorum. Ahlarla oflarla önümden geçen hizmetçi kadına, "Ne var? Ne oluyor?" diye soruyorum. Bana şaşkınlık içinde dönüp bakıyor. Ellerini sallayarak koşa koşa uzaklaşıyor. Daha ileride 70'lik Matriyona nine, başından kayan yazmasını bir eliyle tutarken ipek çorap giydiği ayaklarından birini sürüye sürüye su bendine doğru koşuyor. El ele tutuşmuş iki kız çocuğuyla bunlardan birinin keten etekliğini yakalayan, babasının redingotunu giymiş bir erkek çocuğu da arkadan seyirtiyorlar. Onlara "Bir şey mi oldu?" diye soruyorum. Bir köylü boğulmuş Nerede? Ben de yüzerken. Hangi köylü? Bizimkilerden mi? Hayır, yabancı. Ayaklarına geçiri verdiği bol çizmeleri biçilmiş otlar arasında koşarken fırt fırt oynayan arabacı Ivan'la şişman, tık nefes kahya Yakov da hızlı hızlı oraya gidiyorlar. Ben de arkalarından koşuyorum. Hadi göster kendini. Köylüyü herkesten önce sen kurtar da herkes hayran kalsın diye geçiriyorum içimden. Böyle bir kahramanlığı seve seve göze almaya hazırım. Kıyıda toplanmış uşak hizmetçi kalabalığına yaklaşarak soruyorum. ''Hani? Nerede?'' Islak çamaşırları omzundaki sıraya asmış duran çamaşırcı kadın. ''İşte orada, ta cumbakta, derin yerde. Öbür kıyıdaki yunağa yakın.'' diyor. Bir de bakıyorum, adamın biri suya batıp batıp çıkıyor. Her dışarı çıkışta ''İmdat, boğuluyorum.'' diye bağırıyor. En sonunda bir daha çıkmamak üzere batıyor, suyun üstünde hava kabarcıkları beliriyor. Gözlerimin önünde geçen bu boğulma olayı karşısında dayanamayarak ''Yetişin, biri boğuluyor!'' diye bağırıyorum. Çamaşırcı kadın, çamaşır sırığı omzunda kalçasını sallaya sallaya patika boyunca benden uzaklaşıyor. Kahya Yakov umutsuz bir sesle ''Vah başıma gelenler!'' diye inliyor. ''Çiftçiler birliği mahkemesinden çekeceğimiz var. Yakanı kurtarabilirsen kurtar.'' Kıyıda toplanan çoluk çocuk ihtiyar kalabalığını elinde oracıyla bir köylü yarıp geçiyor. Orağanı Söğüt dalına astıktan sonra ağır ağır soyunuyor. Ben gene de olağanüstü bir iş başarmak isteğiyle ''Hani adam nerede, nereye battı?'' diye soruyorum. Rüzgar estikçe üzeri hafifçe kırışan, bendin durgun yüzeyini gösteriyorlar. Adamın orada batmış olabileceğini aklım almıyor. Böyle güneşinin altın rengi ışıklarıyla parlattığı suyun yüzeyi her zamanki düzgün, kayıtsız, göz alıcı görünüşüyle orada, adamın tepesinde kımıltısız duruyor. Bir yandan da, ''Pek iyi yüzemediğim için bu işi başaramayacakmışım, kimseye kendimi hayran bırakamayacakmışım'' gibime geliyor. O sırada soyunan köylü gömleğini çıkarıp suya atlıyor. Herkes ona umutla, hayranlıkla bakıyor. Ama köylü boğazına kadar suya girdikten sonra, Ağır ağır geriye dönüyor, yeniden giyinmeye başlıyor. Meğer yüzme bilmiyormuş. Durmadan başka insanlar geliyor, kalabalık büyüdükçe büyüyor, kadınlar birbirlerine sarılıyorlar, yardım eline uzatacak tek insan çıkmıyor. Yeni gelenler başka çareler ileri sürüyorlar, içlerini çekiyorlar, yüzlerinden korku, umutsuzluk okunuyor. İlk gelenlerden kimisi ayakta durmaktan yorgun çayırlara oturuyor, kimisi evlerine dönüyor. Matriyona nine, kızından fırının kapağını kapatıp kapatmadığını soruyor. Babasının redingotunu giymiş olan oğlan çocuğu suya habire taş atıyor. Büfe görevlisi Fyodor Filip köpeği Trezorka havlaya havlaya bayır aşağı koşuyor, bir yandan da burada ne oluyor gibisinden dönüp dönüp geriye bakıyor, köpeğin arkasından görünen büfecimiz yaban gülü tahlarının arkasından yokuş aşağı yuvarlanır gibi hızla iniyor. O hızla koşarken redingotunu sırtından çıkarmaya başlıyor. Orada ne dikilip duruyorsunuz, adam çoktan batmış, bunlar seyrediyorlar. Çabuk bana bir ip verin, diye bağırıyor. Ona yardıma gelen bir uşağın omzuna tutunup, sol ayağının ucuyla sağ ayakkabısını çıkarırken, herkes ona korkuyla karışık bir umutla bakıyor. İşte şurada, kalabalığın içerisinde söğüdüm, biraz sağında, Fyodor Filippiç, diyor birisi. Biliyorum, diye yanıtlıyor Fyodor Filippiç. Yaşlı büfeci, kadınlar arasında başlayan utanma kımıldanışlarını aldırmaksızın kaşlarını çatarak gömleğini, haçını çıkarıyor, bunları önünde yılışık yılışık duran bahçıvan çocuğa verdikten sonra yeni biçilmiş otlar üzerinden bende doğru yürüyor. Efendisinin hareketlerindeki çabukluğu anlayan Trezorka, kalabalığın yanında durarak ağzını şapırdata şapırdata ot yemeye başlıyor. Hemen sahibinin yüzüne bakıyor, havlıyarak onun peşinden suya dalıyor. İlk anda çevreye sıçlayan köpüklerden su zerrelerinden başka bir şey görünmüyor. Sonra Fyodor Filipič'in düzgün kol atışlarıyla sırtı ritmik bir biçimde inip kalkarak karşı kıyıya doğru korkmadan yüzdüğünü görüyorum. Boğazına su kaçan trezorka çabucak geri dönüyor, kalabalığın yanındaki çayırlarda yuvarlanıyor, silkiniyor. Fyodor Filipič karşı kıyıya yaklaştığı sırada ellerinde sopaya sarılmış bir ağa tutan iki köylü söğüde doğru koşa koşa geliyorlar. İhtiyar büfecimiz bir şey söylemek ister gibi ellerini kaldırıyor. Sonra birkaç kez suya dalıp çıkıyor. Her dışarı çıkışta ağzından sular fışkırtıp saçlarını güzel bir hareketle arkaya atarken, dört bir yandan yağan soruları yanıtsız bırakıyor. En sonunda kıyıya çıkıyor. Görebildiğim kadarıyla ağın serilmesine gözcülük ediyor. Ağa çekiyorlar. Balçık içinde debelenen birkaç ufak balıktan başka bir şey çıkmıyor. Ağ ikinci kez sererlerken ben öbür kıyıya geçiyorum. Durmadan emir yağdıran Fyodor Filippiç'in sesi, ıslak ipin suda şıpırdaması, korkulu it çekmeler geliyor kulağıma. Ağın sağ ucuna bağlı olan ıslak ip, gittikçe daha çok yosunlarla sarılmış olarak sudan çıkıyor da çıkıyor. Fyodor Filippiç, ''Şimdi hep birden asılın!'' diye bağırıyor. Sulu yosunlar görünüyor ağa dolanmış olarak. Birinin sesi, ''Amanın kardeşler, ağda bir şeyler var, çok ağır geliyor!'' diyor. İçerisinde birkaç sazanın çırpındığı ağın iki ucu otları ıslatıp yatırarak kıyıya çekiliyor. İşte suyun bulanmış, titreyen yüzeyi altından, gergin ağda beyaz bir şey görünüyor. Birinin yavaşça çıkardığı korkulu bir ah, bu ölü sessizliğinde şaşılacak bir açıklıkla her yerden işitiliyor. Fyodor Filippiç kararlı sesiyle ''Çekin, çekin, hep bir koldan, kuru yere çekin'' diye buyuruyor. Boğulan adamı, kelotları, dolavra toplarının biçilmiş sapları üzerinden sürükleyerek söğüde kadar götürüyorlar. Bu sırada ipek entarisini giymiş olarak gelen yaşlı, iyi yürekli bir kadın olan halamı görüyorum. Sadeliğinden dolayı çok korkunç olan bu ölüm tablosuyla uyuşmadığı açıkça görünen saçaklı mor şemsiyesi, ağlayı vereceğe benzeyen yüzündeki hayal kırıklığı ve bana olan sevgisinin saf bencilliğiyle gidelim dostum. Bu ne korkunç şey? ''Ah, sen de durmadan yüzersin.'' diyor bana. Bu sözleri söylediği sırada duyduğu o derin acıyı hiç unutmayacağım. Güneşin, ayaklar altında dağılıveren kumu göz kamaştırıcı ışıklarıyla ısıtırken, suyun yüzeyinde ışıl ışıl oynayışını, kıyıya yakın yerlerde büyük sazanların tedirgin kaçışını, balık sürülerinin bendin ortasında suyun yüzünü kırış kırış edişlerini bugünkü gibi anımsıyorum.'' Suyu karıştırıp çapırdayarak sazlıklar arasından ortaya doğru yüzen ördek yavrularının, yavruların tepesinde daha yükseklerde dönerek uçan atmacanın, katmerli beyaz fırtına bulutlarının ufukta kümelenişinin, bendin her yanına yayılan tokaç vuruşlarının hepsinin, hepsinin belleğimde tüm canlılığıyla yer ettiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Tokaç sanki iki tokaç birden vuruluyormuş gibi üç perde yüksekten birleşik bir ses çıkarıyor. Kızakların çıngıraklarından geldiğini bildiğim bu ses beni yoruyor, bana eziyet ediyor. Fyodor Filippiç bile bunu susturamıyor. Uykudan açamıyor. Uykudan açamıyorum gözümü. Derken uyanıveriyorum. Uyanmamın nedeni kızağın hızla yol alması, bir de kulağımın dibinde iki kişinin durmadan konuşmaları. Benim arabacı, ''Hey Ignat, beni dinlesene.'' diyor. ''Benim kızaktaki yolcuyu sen al. Nasıl olsa boş gidiyorsun.'' Ben de böylece bunca yolu tepmekten kurtulurum. He? Ne diyorsun? Alacak mısın? Ignat'ın çınlayan sesi kulağıma uyuyor sanki. Yolcuyu almasını alırım ama karşılığında ne verirsin? Var mısın bir şişe vodkaya?'' Bir şişe mi dedin? Yarımlık ne, ne yetmez. Başka bir ses onlara katılıyor. Yarım şişeden ki? atlara eziyet çektirmeye değmez. Gözlerimi açıyorum. Hepsi aynı yoğunlukta yağan kar gözlerimde pul pul oluyor. Arabacılar, atlar aynı. Ama hemen yanımda bir kızak daha var. Meğer benim arabacı İgnat'a yetişmiş, onun kızağıyla yan yana gidiyoruz. Öbür kızaktaki adamın bir şişeden daha az razı olmamasını söylemesini aldırmadan İgnat kızağı birdenbire durduruyor. Benim arabacı umulmadık bir canlılıkla geri atlıyor. Beni selamlıyor, İgnat'ın kızağına binmemi istiyor. Ben çoktan razıyım buna. Dindar Arabacım öylesine seviniyor ki sevincini, minnettarlığını bildirmek için bana Aljoşka'ya, Ignashkaya durmadan selam veriyor. Teşekkür üstüne teşekkür yağdırıyor. Eh, çok şükür bu da oldu, diyor. Akşamdan beri gidiyoruz, gidiyoruz, nereye gittiğimizi kendimiz de bilmiyoruz. İgnaşka bizi götürür efendim. Benim atlar iyice yoruldu. Ondan sonra da artan bir çabayla eşyalarını öteki kıza taşımaya başlıyor. ''Onlar taşıma işini sürdüre dursunlar. Ben rüzgar arkamdan hızla ite ite ikinci kızağa geçiyorum.'' Kızak, ikinci arabacının rüzgardan korunmak amacıyla başları üzerine bir cepken gerdikleri taraftan bir karış karla örtülmüştü. Cepkenin arkasında hava durgundu. İhtiyar sürücü hep öyle ayaklarını uzatarak yatıyor, masalcıysa masalını anlatıyordu. ''İşte böyle, kralın izniyle zindana giden general, Maria'nın hücresine girince Maria ona... General benden uzak dur. Ben seni sevmem. Senin metresin olamam diyor. Benim sevdiğim adam diyor. Prensin ta kendisidir. O sırada diye devam ediyordu ki beni görerek sustu. Piposunu çekmeye başladı. Öğütçü adını verdiğim öteki arabacı. Beyim, yoksa masal dinlemeye mi geldiniz? diye sordu bana. Sizin burası kuytu. Keyfinizde yerinde. Karşılığını verdim. ''Ne yaparsınız? Can sıkıntısı. Kötü kötü düşünmekten kurtuluyoruz hiç olmazsa.'' ''Eee şimdi nerede bulunduğumuzu biliyor musunuz?'' Bu sorum arabacıların hoşuna gitmemişti anlaşılan. ''Nerede bulunduğumuzu Tanrı bilir. Belki de bir kalmık köyüne gelmişizdir.'' Ben gene sordum. ''Peki şimdi ne yapacağız?'' Adam canı sıkkın. ''Yapacağımız bir şey yok.'' dedi. ''Gidiyoruz bakalım. Sonunda bir yere varırız nasıl olsa.'' Ya tipiden çıkamazsak, atlar da yorulursa, iş olacağına varır. Ama sonunda donmak da var. Bu havadan her şey beklenir. Bakmıyor musun, daha ot yığınlarını bile göremedik. Kalmık köylerinden birine mi geldik, ne yaptık? İnelim de karın durumuna bir bakalım. Titreyen sesiyle ihtiyar, ''Beyim, bakıyorum da donmaktan çok korkuyorsun.'' dedi. Sözüm ona benimle alay ediyordu. Ama kendisi de soğuktan tir tir titriyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse çok üşüyorum dedim. Beyim bunun kolayı var. Benim gibi şöyle biraz koşsan ısını verirsin. Ötçü de hele bir de kızağın arkasından yetişmeye çalışsanız o zaman daha iyi ısınırsınız dedi. 7 İlaki kızaktan Alyoşa bana Buyurun her şey hazır diye seslendi. Tipi o kadar şiddetliydi ki iyice öne eğilip paltomun eteklerini iki elimle birden tuttuktan sonra iki kıza birbirinden ayıran birkaç adımlık yeri rüzgarın ayaklarımın altından kapıp savurduğu gevşek karda güçlükle yürüyerek geçebildim. Eski arabacım boş kızağın ortasında üstü oturmuştu. Beni görünce kocaman şapkasını çıkardı. Bu sırada şiddetli bir rüzgar saçlarını yukarı kaldırırken benden bahşiş istedi. Benim vereceğimi ummadığı için reddedişim onu hiç incitmedi. Gene de teşekkür ederek şapkasını başına geçirdi. ''Eh beyim, Allah sana çok versin.'' dedikten sonra dizginleri çekti. Dilini şaklatarak uzaklaşıp gitti. İgnaşka sırtını kamburlaştırıp kamçısını salladı. Atlara haykırdı. Toynakların karda kıtırtısı, bağırışmalar, çıngırak sesleri, kızaklar durduğu sırada daha çok işitilen rüzgarın uğultusunun yerini aldılar. Kızak değiştirmeden sonra çeyrek saat kadar gözüme uyku girmedi. Yeni arabacıyla atları seyrederek oyalandım. İgnaşka kızakta dimdik otururken ikide bir hopluyor, sarkık kırbacını koluyla birlikte atlara doğru sallıyor, bağırıyor, ayaklarını birbirine vuruyor, ortada koşulu atın hep sağa kaçan yan kayışını öne eğilerek sık sık düzeltiyordu. Boyu uzun sayılmazdı ama görünüşe bakılırsa sağlam yapılıydı. Gocuğunun üstünden yakalarını iyice açtığı kemersiz bir cepken giymişti. Atkıyla sarmadığı için boynu çıplaktı. Ayaklarında keçe çizmeler yerine deri çizmeler vardı. İkide bir düzelttiği şapkası besbelli, başına küçük geliyordu. Kulaklarını örten tek şey saçlarıydı. Hareketleriyle kendisini olduğundan daha güçlü göstermek ister gibi bir hali vardı. Kızaklar ilerlerken sık sık oturuşunu düzeltiyor, iğne batmış gibi yerinden hopluyordu. Ayaklarını durmadan birbirine vuruyor, benimle ve Alyoska ile konuşuyordu. Moralinin bozulmasından korktuğu belliydi. Korkması için neden de vardı. Yiğit tatları olmakla birlikte yol her adımda zorlaşıyor, atların daha isteksiz yürüdüğü gözden kaçmıyordu. Hayvanları kamçılamak gerekiyordu hızlı gitmeleri için. Ortaya koşulu kıllı iri at iki kez tökezledi ama her ikisinde de düşmekten korkarak ileri doğru atıldı. Başını yukarı kaldırdı. Kızan sağında oturduğum için hep önümde gözüken sağ yana koşulu at, sırt kayışının tarla tarafından hoplayıp zıplayan deri püskülüyle birlikte ok kayışını da belirli bir biçimde aşağıya çekiyor, canı kırbaç istiyordu. Ama aslında yiğit bir atmış da yorulmuş olmasına canı sıkılmış gibi dizginlerin serbest bırakılmasını istercesine başını öfkeyle bir indirip bir kaldırıyordu. Tipinin, ayazın gittikçe şiddetlendiğini, atların yorulduğunu, yolun gitgide bozulduğunu görerek nerede bulunduğumuzu, nereye gideceğimizi, değil bir menzil hanına, bir barınağa bile ulaşıp ulaşamayacağımızı bilememek gerçekten ürkütücüydü. Güneşli, soğuk bir paskalya günü öğle saatlerinde köy caddesinden bayrama gidiyormuşuz gibi Çıngırağın şen çımçınlarını, İgnaşka'nın neşeli bağırmalarını işitmek tuhafıma gidiyordu. Hele kendimizi güven içinde hissettiğimiz yerden uzaklaştığımızı hem de hızla uzaklaştığımızı düşünmek garip geliyordu bana. İgnaşka arada bir ıslık çalarak, çirkin tiz sesiyle bağıra bağıra söylediği şarkıyı dinlerken korku duymak hoş kaçmıyordu. Bir ara öğütçü, ''Hey Ignat, boğazın ne yırtıp duruyorsun? Dur bir dakika!'' diye bağırdı. Ne var? Dur diyorum sana. İgnat durdu. Gene her şey sessizleşti. Rüzgar ulur gibi uğuldadı. Karlar döne döne kızağa daha çok yağmaya başladı. Öğütçü bizim kızağa yaklaştı. Ne var? Ne oluyor? Diye sordu İgnat. Ne olacak? Nereye gittiğimizi biliyor musun? Ben nereden bileyim? O ne öyle? Ayaklarım mı üşüdü? ''Yere vurup duruyorsun? Bana kalırsa yoldan çok uzaklaştık. Bakar mısın? Şurada kalmı köyüne benzeyen bir yer gözüküyor. Evlerden birine girip ayaklarımızı ısıtırdık hiç olmazsa. Olur atları tut bir dakika. İgnat böyle söyleyerek gösterilen yere doğru koştu. Öğütçü bana döndü. Hep yolu kolluyarak gitmeli. Nedir öyle ortalıkta deli danalar gibi dolaşıyoruz. Vayanasını atları da nasıl terletmiş? Ignat köy araya dursun, bu iş öylesine uzun sürdü ki neredeyse kaybolmasından korkmaya başladım. Öğütçü kendine güvenen sakin bir sesle tipi sırasında nasıl davranmak gerektiğini, en iyisinin atı koşumdan çözüp bırakmak ya da yıldızlara bakmak olduğunu, böylece yolun kesinlikle bulunacağını, önce kendisi gitmiş olsa şimdi çoktan menzil hanına varacağımızı övüne övüne anlattı. İgnat döndü en sonunda. Derin karda güçlükle adım atıyordu. Öğütçe atıldı hemen. E, var mı bir şey? Köy filan bulabildin mi? İgnat soluk soluğaydı. Bir kalmık köyü görünüyor ama hangisidir bilmem. Kardeş, gele gele Prolgoski'nin yazlığının bulunduğu yere sapmış olmayalım. Bence sola doğru gitmeliyiz. Ne dersiniz? Öğütçe itiraz etti. Sen neler söylüyorsun? Senin gördüğün yer kalmık köyü değil, bizim köylerin yaylağıdır. Ben aynı düşüncede değilim. ''Bana kalırsa öyle. Orası değilse bile Tomushevski köyüdür. Sağa doğru gidersek sekiz kilometre sonra büyük köprüye çıkarız.'' İgnat canı burnunda, ''Orası değil dedik sana.'' diye bağırdı. ''Kendi gözlerimle gördüm. Bana niçin inanmıyorsun?'' ''Hah! Şuna bak! Bir de arabacı geçinir.'' ''Sapına kadar arabacıyım işte. Neden kendin gidip bakmıyorsun?'' ''Gidip baksam ne olacak? Ben gitmeden de bilirim.'' Ignat çok kızmıştı. Adama karşılık vermeden yerine oturdu. Atları sürdü. Vay vay vay, ayaklarım donmuş. Şimdi ısınmak bir mesele, dedi. Çizmelerinin koncuna dolan karı çıkarıp atarken bacaklarını birbirine hızlı hızlı vurmaya başladı. Gözlerinden uyku akıyordu. 8 Uyku sırasında Donuyor muyum yoksa? Donmadan önce uyuklama başlarmış. Donmaktansa boğulmak daha iyi. Varsın da beni sudan ağla çıkarsınlar. Bununla birlikte boğulmak da donmak da aynı kapıya çıkar. Yeter artık. Şu arkamdaki sopa sırtımı dürtüp durmasa da derin bir uykuya dalsam diye düşünüyordum. Bir an dalıyorum sonra gözlerimi açıp önümdeki beyaz boşluğa bakarak aklımdan şöyle geçiriyorum. İyi güzel ama bunun sonu neye varacak? Ot yığınlarını bulamaz da atlar yorulur kalırsa donmaktan başka yol yok. Ne yalan söyleyeyim, biraz korkmakla birlikte olağanüstü, hatta ürküntü verici bir olayın başımıza gelmesini daha çok istiyorum. Atlarım bizi kendiliğinden sabaha karşı uzak, bilinmeyen bir köye yarı donmuş, hatta kimimiz büsbütün donmuş olarak getirseler hiç de fena olmayacaktı. Bu çeşit hayaller olağanüstü parlaklık ve çabuklukla zihnimden ardı ardına geçiyordu. Atlar yürümekte güçlük çekiyor, kar gitgide üstlerini örtüyor, Sonunda atların yalnız boyundurukları ve kulakları görünüyor. Birden İgnaşka kızayla önümüzden geçip gidiyor. Bizi alması için yalvarıyor, bağırıyoruz ama rüzgar sesimizi uzaklara götürüyor. İgnaşka gülüyor, atlara haykırıyor, ıslık çalıyor, karların doldurduğu derin bir yerde kayboluyor. Yanındaki ihtiyar atına atlıyor, dirseklerini sallayarak atı koşturmak istiyor ama yerinden bile kıpırdayamıyor. Benim kocaman şapkalı eski arabacı ihtiyarın üstüne saldırarak onu karların üstüne deviriyor. Ayaklarının altında tepelemeye başlıyor. Bir yandan da ''Büyücü herif, sen küfürbazın birisin.'' ''Olsun, ikimiz de yolu bulamadan geberelim.'' diye bağırıyor ama ihtiyar başıyla karı yarıp çıkıyor. Adamdan çok tavşandır şimdi o. Birden sıçrayıp kaçıyor. Birkaç köpek onun peşine takılıyor. Derken birden bir Efiodor Filipviç'e dönüşen öğütçü halkı olup oturmamızı, üstümüzü kar örtse bile bize bir şey olmayacağını söylüyor. Gerçekten de ısınıp rahatlıyoruz. Canım bir şeyler içmek istiyor. Yol çantasını alıyorum. Herkese şekerli rom ikram ediyorum. Kendim de bir bardak içiyorum. Masalcı gök kuşağı hakkında bir masal anlatıyor. Tepemizde kardan bir tavan ve gök kuşağı görüyoruz. Şimdi herkes kendine kardan bir oda yapsın, uyusun diyorum. Kar, tüy gibi yumuşak. Kendime bir oda yapıyorum, içine girmek istiyorum. Ama cebimdeki paraları gören Fyodor Filippiç, Dur, ver o paraları bana, nasıl olsa öleceksin, diyerek beni ayağımdan yakalıyor. Paraları çıkarıp veriyorum, beni bırakmalarını söylüyorum. Ama bunların benim param olduğuna inanmıyorlar, beni öldürmek istiyorlar. İhtiyarın elini yakalıyor, anlatılmaz bir zevkle öpüyor, öpüyorum. Yumuşak, tatlı bir eli var yaşlı adamın. Önce elini vermek istemiyor ama sonra uzatıyor. Öbür eliyle de beni okşuyor. O sırada Fyodor Filippiç bize yaklaşıyor. Parmağıyla beni tehdit ediyor. Odama doğru koşuyorum ama burası oda değil. Uzun, beyaz bir koridor. Biri beni ayağımdan yakalıyor Pantolonumla birlikte derimin bir kısmı beni yakalayan adamın elinde kalıyor. Üşüyorum, utanıyorum. Halam elinde şemsiyesiyle bir şişe hemopati ilacı, suda boğulan adamla birlikte kol kola bana doğru geldikleri için daha çok utanıyorum. Bana gülüyorlar. Kendilerine yaptığım işmarları anlamazlıktan geliyorlar. kıza atlıyorum. Ayaklarım karda sürünüyor. İhtiyar arabacı kollarını sallıya sallıyor arkamdan koşuyor. Bana gittikçe yaklaşıyor. Bu sırada uzakta iki çan sesi duyuyorum. Çanların yanına varırsam kurtulacağımı biliyorum. Çan sesleri gittikçe daha yakından işitiliyor. Ama yaşlı adam bana yetişiyor. Üstüme kapaklanıyor. Çan seslerini güçlükle duyabiliyorum. İhtiyarın elini tekrar yakalıyor, öpmeye başlıyorum. Ama ihtiyar arabacı değil, boğulan adamın ta kendisidir. Bir yandan da, ''İgnatka sanırım Ahmetlerin ot yığınlarına geldik. Dur da şunlara bakıver bir yol.'' diye bağırıyor buna dayanamayacağım artık uyanayım daha iyi diye düşünüyorum gözlerimi açıyorum rüzgar yüzüme alyaşkonun paltosunun eteğini atmış dizlerimdeki battaniye yana kaymış buzla kaplı sert yerlerin üzerinde gidiyoruz avcı takımı çıngırakların üç ayrı tondaki tiz çınçınları beş perde yüksekten çıkan yansımasıyla birlikte uzaklardan zar zor duyuluyor ot yığınlarını görmek istiyorum ama gözlerimi açınca yığınların üzerinde balkonlu bir ev ve bir kalenin mazgallı duvarını görüyorum. Evin ve kalenin ansızın karşımıza çıkması beni pek etkilemiyor. İçerisinde koştuğum beyaz koridoru yeniden görmek, kilise çanının sesini dinlemek, ihtiyarın elini öpmek istiyorum. Gözlerimi yumuyor, yeniden uykuya dalıyorum. 9. Mışıl mışıl uyuyorum. Uyku arasında çıngırakların ince çınçınları çalınıyor kulaklarıma. Bu sonu gelmez ses, düşüme bazen havlayarak üzerime atılan bir köpek, bazen düdüklerinden biri ben olduğum bir ork, bazen de kendi yazdığım Fransızca bir şiir olarak giriyor. Çıngırakların üç ayrı tonda ince çınlamaları zaman zaman sağ topuğumu durmadan sıkıştıran bir işkence aracı oluyor. Topuğumun sızlaması artıyor, dayanamayıp gözlerimi açıyorum. Ayağım donmaya başlamış, aynı aydınlık, boz bulanık, beyaz gece. Aynı kuvvet beni ve kıza ileri doğru itiyor. Aynı ignat ayaklarını tokuşturarak bana yan dönmüş oturuyor. Yelesi savrulan, ortaya koşulu atın başıyla boyundurağa bağlı dizginleri bir gerilip bir gevşiyerek sallanıyor. Yana koşulu at boynunu ileri uzatarak ama ayaklarını fazla yukarı kaldırmadan tırısla koşuyor, püskülü, Yan kayışında zıp zıp zıplarken karnını döyüyor. Çevre, eskiye göre daha kalın bir kar tabakasıyla örtülü. Atların ayakları diz boyu kara gömülmüş. Önden kar savruluyor, yandan kirişler kar saçıyor, yukarıdan şapkalara kar yağıyor. Rüzgar bir sağdan bir soldan esiyor, yakamı hoplatıyor. Ignatka'nın cepkenini, eteğini, dışta koşulu atların yelelerini yana savuruyor. Boyunduruklar Oklarda uğulduyor Hava çok soğuk Başımı yakamdan dışarı şöyle bir çıkarmaya göreyim Kuru dondurucu kar tanecikleri döne döne gözlerime ağzıma doluyor boynuma giriyor Çevreme bakıyorum Her şey beyaz aydınlık ve karla kaplı Donuk bir aydınlıktan kardan başka bir şey görünmüyor Ciddi olarak korkmaya başlıyorum Alyoşka ayağımın ucunda kızan dibinde uyuyor sırtı kalın bir kart tabakasıyla örtülmüş. Ignatka'nın neşesi hiç eksilmemiş, durmadan dizginleri çekiyor, bacaklarını birbirine vuruyor, çıngıraklar hep aynı hoş sesleriyle çıngırdıyor, atlar pofur diyor, gittikçe daha çok tökezleyerek eskisine göre daha yavaş gidiyorlar. İşte Ignatka yerinde bir kez daha hopladı. Eldivenle elini sallayarak ince, zorlamalı sesiyle bir türkü tutturdu. Ama türküyü sonuna kadar söylemeden kızağı durdurdu. Dizginleri atların sırtına attı, aşağı indi. Rüzgâr diyor, kar üzerime küreleniyormuş gibi kürkümün eteklerine dökülüyor. Çevreme bakındım. Üçüncü kızak arkamızda yoktu. Gerilerde kalmış olmalıydı. İkinci kızağın yanında kar sisi içerisinde ihtiyar sürücünün ayakları üstünde zıpladığını gördüm. İgnatka kızaktan birkaç adım ileri yürüdü. Karın üstüne oturdu, kemerini çözdü, ayaklarından çizmelerini çıkarmaya başladı. ''Hey, ne yapıyorsun orada?'' diye seslendim. ''Çizmelerimin solunu sağ ayağıma, sağını da sol ayağıma giyeceğim. Ayaklarım çok üşüdü.'' Başımı yakamdan dışarı çıkarıp onun bu işi nasıl yaptığına bakmak bile benim soğuktan titrememe yetiyordu. Arka ayaklarından birini geriye attıktan sonra, Karla örtülü, topuz yapılmış kuyruğunu yorgun yorgun sallayan sağ yana koşulu atı seyrederken yerimde dimdik oturuyordum. İgnat'ın kızağın önüne atlarken kızağa sarsması beni kendime getirdi. ''Neredeyiz şimdi? Ortalık aydınlanınca dek menzil anına varabilecek miyiz?'' diye sordum. ''İçiniz rahat etsin, varacağız elbet. Bak hele, çizmeleri değiştirince ayaklarım çabucak verdi. ''Yeniden yürüdük.'' Kızak sarsıldı. Çıngıraklar yeniden şıngırdadı. Rüzgar kirişlerinin altında ıslık çalarken biz gene engin kar denizinde yürümeye başladık. 10. Derin bir uykuya dalmışım. Alyoşka ayağıyla bana dokunup uyandırınca gözlerimi açtım. Hava öncekine göre daha da soğumuş gibiydi. Kar yağmıyordu ama şiddetli kuru bir rüzgar kartozlarını, özellikle at toynaklarının kızak kirişlerinin altından alıp Uzaklara değin savuruyordu. Sağ yanda, doğuda gökyüzü bulanık, koyu mavi renkteydi. Zaman geçtikçe parlak, kırmızı, turuncu eğik ışınlar burada çoğaldıkça çoğaldı. Tepemizde kımıldanan, henüz aydınlanmamış bulutların arkasından soluk bir mavilik belirdi. Soldaki parlak, tüy gibi ince bulutlar durmadan yer değiştiriyordu. Dört bir yanda göz alabildiğine uzanan düzlükte karlar üst üste yığılmıştı. Şurada burada, üzerinden ufak, kuru kar zerreciklerinin uçuştuğu tepecikler gözüküyordu. Çepeçevre ne bir kızak, ne bir insan, ne de başka bir canlı varlık. Kendileri de yok, izleri de. Birlikte yolculuk yaptığımız arabacılarla atlar, kar örtüsünün beyaz zemininde öylesine belirgin ki, İgnatka'nın yuvarlak lacivert şapkası, yakası, saçları, hatta çizmeleri bembeyaz olmuş. Kızaklar tepesine değin karla dolmuş. Ortada koşulu atın başının sağ yanı ve perçemi karla örtülü. Benim önümdeki yana koşulu atın ayakları dizlerine kadar kara bulanmış. Sağrısının terden kıvırcıklaşan tüylerine, sağdan soldan boydan boya kar yapışmış. Yan kayıştan sarkan püskül, aklıma nereden takıldığını bilmediğim bir ezginin ritmine uyarak zıp zıp oynuyor, at da aynı ritme uyarak koşuyor. Ancak kalkıp kalkıp inen, içeri çökük karnından sarkık kulaklarından zavallı hayvanın ne kadar bitkin düştüğü anlaşılıyor. Bu sırada dikkatimi çeken tek şey tepesinden karlar uçuşan, sağ yanına rüzgarın koskoca kar kümesi yığdığı bir kilometre taşıydı. Tipi taşın çevresinde cirit atıyor, un gibi karları bir yandan alıp öbür yana savuruyordu. Nereye gittiğimizi bilmeden bütün gece aynı atlarla duraklıya duraklıya 12 saat yol almamız Sonunda bir yolunu bulup gideceğimiz yere varmamız beni çok şaşırttı. Çıngırağımızın sesi daha bir sevinçliydi şimdi. İgnat kürküne sarınırken durmadan bağırıyor, arkadan atlar tofluyor ihtiyar arabacıyla öğütçünün çıngırakları şen şakrak çınlıyordu. Uyuyakalan öteki arabacıysa kızağıyla birlikte ortalıktan yok olmuştu. Yarım kilometre daha gidince bir kızakla üç atın karla yeni örtülmüş izine rastladık. Yaralı bir atın ayağından damlamışa benzeyen pembe kan lekeleri, iki adımda bir bu izlerin üstünde önümüze çıkıyordu. İgnatka, ''Filipin kıza, Filipin kıza!'' dedi. ''Nasıl olmuş da bizden önce gelebilmiş?'' İşte ileride, yolun kıyısında, cephesinde tabela asılı bir ev belirdi. Ev pencerelerine, hatta damına dek kara gömülmüş olarak orada tek başına duruyordu. Yolcuların bir şeyler yiyip içtikleri bu yerin yanında, Terden kılları kıvrım kıvrım olan üç at ayaklarını açıp başlarını öne eğerek ayakta dikiliyorlardı. Kapının önündeki karlar kürekle güzelce temizlenmiş, kürek duvara dayalı bırakılmıştı. Eskisi gibi uğuldayan rüzgar damdan savurduğu kar taneciklerini havada döndürüyordu. Kırmızı yüzlü, kızıl saçlı, iri yarı bir arabacı bizim çıngırakların sesini işitince elinde bir bardak şarapla dışarı çıktı. Bize bağıra bağıra bir şeyler söyledi. İgnatka bana dönerek ''Durabilir miyiz?'' diye izin istedi. Arabacımın yüzünü ilk kez burada gördüm. 11. Saçlarından ve duruşundan tahmin ettiğim gibi ablak suratlı, kalkık burunlu, büyük ağızlı, yuvarlak gök gözlü, neşeli bir adamdı benim kızan sürücüsü. Yanakları ve boynu hamam lifiyle ovulmuş gibi kıpkırmızıydı. Kaşları, uzun kirpikleri, yüzünü düzgün bir biçimde kaplayan sakalı bembeyaz kar içindeydi. Durduğumuz bu yer Menzil Hanı'na 500 metre uzaklıktaydı. Ignatka, Kızan önünden atlayıp Filip'e doğru koşarken, "Gecikme sakın." dedim. "Bir dakika yeter, fazla gecikmem." Orada kırbaç tuttuğu elinden eldiveni sıyırıp karların üstüne fırlatarak, "Ver kardeş." dedi verdikleri vodka dolu küçük bir kadehi başını geriye atıp bir dikişte içti. Emekli bir kazak subayını andıran meyhaneci elinde bir şişeyle dışarı çıktı. ''Başka isteyen var mı?'' Zayıf, uzun boylu, keçi sakallı, sarışın bir köylü olan Vasili ile kardan bembeyaz gür sakalı, kırmızı yüzünü kaplayan Aktenli, şişman öğütçü, meyhaneciye doğru yürüdüler. Birer kadeh vodka içtiler. İhtiyar arabacı da içenlerin yanına yaklaşmıştı ama ona vermediler. Bunun üzerine adamcağız, kızağın arkasına, yedeye alınmış olan atların yanına giderek, bunlardan birinin sırtını, boynunu sıvazlamaya başladı. İhtiyarcık, tam da tasarladığım gibi ufak tefek, kupkuru, buruşuk morarmış suratlı, seyrek sakallı, sivri burunlu, yenik dişli bir adamdı. Yepyeni bir arabacı şapkası vardı başında. Omuz ve eteklerinde eskiyip tifteyen, katran bulaşığı gocuğuysa ne dizlerini örtüyordu, ne de paçaları kocaman keçe çizmeler içine sokulu kabaş ayak poturunu. Adamcağız iki büklüm yürürken yüzünü buruşturuyor, dizleri ve yanakları tir tir titrerken, aklınca ısınmaya çalışarak kızağın çevresinde dolanıp duruyordu. Böğütçe ona, ''Mitriç, sen de bir yarım içseydin ısınırdın.'' dedi. Adamın yüzü seyirdi. Atının yan kayışını, boyunduruğunu düzelterek bana yaklaştı. Kırlaşmış saçlarının üzerinden şapkasını eline alıp beni selamlayarak, ''Ne olursunuz beyciğim, bütün gece birlikte dolaştık, yol aradık, durduk. Lütfedin bir yarımlık içeyim.'' dedi. Sonra yaltaklanan bir gülümsemeyle, ''Ne yaparsınız efendiciğim, cebimde içimi ısıtacak tek meteliğim yok.'' diye ekledi. ''Ona bir yirmi beş kapik verdim.'' Meyhaneci yarım bardak vodka getirip ihtiyara uzattı. Adamcağız kırbaç tuttuğu elinden eldiveni çıkardı. Kara kuru, küçük, biraz morarmış elini bardağa yaklaştırdı. Ama parmakları sanki onun değilmiş gibi kıvrılmıyordu. Bardağı tutamayarak yere düşürdü. İçindeki vodka karların üstüne döküldü. Arabacılar kahkahayla gülmeye başladılar. Vah vah! Mitriç dayı çok küçüymüş. Vodka bardağını bile tutamıyor. Mitriç, vodkasını döktüğüne çok üzüldü. Neyse ki bir bardak vodka daha getirip arabacının ağzına akıttılar. İhtiyar hemen neşelendi. Meyhaneye girip piposunu yaktı. Her sözünün sonunda bir küfür savurarak yenik dişleriyle sırıtmaya başladı. Son yarım bardak vodkalarını da içince arabacılar kızaklarına dağıldılar. Yeniden yola koyulduk. Kar gittikçe ağırıyor, ağırdıkça parlıyordu. Bu parlaklık gözlerimi kamaştırıyordu. Kız turuncu bulutlar gökte taa yükseklere çıktılar. Sonra gitgide ışıltıları artarak gözden silindiler. Güneşin kırmızı yuvarlağı boz bulutların ardından ufukta görünmeye başladı. Gökyüzü koyu, duru mavi bir renge büründü. Menzilhan'a yaklaştıkça izler aydınlanıp derinleşerek daha belirgin bir hale geliyordu. Buz gibi soğuk hava artık dokunmuyordu insana. Benim kızak uçarcasına gidiyordu. Ortada koşulu atın gelesi boyunduruğuna çarpıp dağılırken, boynuyla başı, dili artık vurmayan, yalnızca çeperlerine sürtünen avcı çıngırağının üstünde hemen hemen aynı yükseklikte hızlı hızlı sallanıyordu. Dıştaki yiğit atlar, ayazdan sertleşmiş eğri büğrü ok kayışlarıyla asılıp gererek bütün hızlarıyla koşuyorlar, püskülleri karınlarını, yan kayışlarını dövüyordu. Yanlardaki atlardan biri arada bir bozuk yoldan dışarı fırlayarak kenardaki kar yığınına dalıyor, oradan korkuyla kurtulurken kafası yarıya kadar kara gömülüyordu. İgnatka neşeyle bağırıp çağırıyor, bıçak gibi kesen soğuk rüzgar kirişlerde ıslık çalıyordu. Arabadaki çıngırakların çınlamaları arasından arabacıların çığlıkları geliyordu arada bir. Geriye dönüp baktım. Arkadaki kızakta yanlara koşulu kıvırcık boz tüylü atlar boyunlarını ileri uzatmışlar, Çarpık gemleri ağızlarında soluklarını bir ölçü tuta tuta derin karların içinden sıçrayarak geliyorlardı. Filip kamçısını sallarken bir yandan da şapkasını düzeltiyordu. İhtiyar sürücü eskisi gibi ayak uçları yukarıda kızağın ortasında yatarak geliyordu. İki dakika sonra menzilonunun önündeki karları temizlenmiş tahta döşemede kızaklar gıcırtılar çıkararak durdu. Kardan görünmeyen yüzünden ayazlı bir hava saçan Ignatka bana döndü, sevinçle, işte beyim geldik, dedi. Son.